Dilsizleri Konuşturan Padişah Sultan Abdülhamid Han Adıyamanlı merhum Mahmut Allah verdiğinin benim de kendisinden dinlediğim bir hatırası. Gençlik günlerimde ben de herkes gibi Sultan Abdülhamid Han aleyhtarı idim. Okulda anlatılanları gerçek sanıyor, aleyhinde bulunuyordum. Bir gün, yine ileri geri konuşurken terzi dükkanımda müşteri yerinde oturan tanıdığım yaşlı bir zat bana çıkıştı. Oğlum, sen imanlı insansın. Sakın Abdülhamit Han'ın aleyhinde konuşma. O büyük bir veliydi. Ben buna kızarak karşılık verdim. Kim demiş veli diye? Memleketi bu hale getiren o değil mi? Ben öyle iddialara kulak asmam. Herkes bir şey söylüyor. Kimi veli diye rivayet ediyor, kimi de hain diye. Yaşlı zat elindeki bastonuyla beni dürttü. Belli ki kızmıştı. Bana bak dedi. Şimdi sana öyle bir olay anlatacağım ki, bu ne bir iddia ne de bir söylenti. Bizzat yaşadığım, şahit olduğum bir olay bu. Ben bu defa dikkat kesilmiştim. Çünkü yaşlı tanıdığım herhangi bir işitme ve söylenti değil, bizzat yaşadığı olayı anlatacaktı. Nitekim başladı da anlatmaya. Ben Osmanlı Devleti'nin başşehri İstanbul'da doğdum. Babam memuriyeti sebebiyle orada görevli bulunuyordu. Ne var ki? Geçirdiğim bir hastalık sonucu dilim tutulmuş, konuşma yeteneğimi kaybetmiştim. Sekiz yaşına kadar dilsiz halim devam etti. Hiç konuşamıyor, el kol işaretiyle maksadımı anlatmaya çalışıyordum. Babam buna çok üzülüyor. Ne yapacağını bilemez halde bulunuyordu. Gitmedik doktorda, hoca da bırakmadı. Ama de... fayda etmedi. Bir gün yaşlı bir komşumuz geldi. Dedi ki: "Seni çok üzgün görüyorum. Üzülmekte de haklısın." Bir baba için yavrusunun dilsiz olması kadar üzücü bir şey olamaz. Sana bir çare söyleyeceğim. Bunu mutlaka yap. Babam ümitle gözlerini açıp dinlemeye başladı. Yarın şu yoldan Sultan Abdülhamid Han geçecek. Ne yapıp yap? Oğlunu mutlaka karşısına çıkar ve... Ona dua ettir. Osmanlı sultanlarında yedi evliya kuvveti vardır. Ola ki şifa bula. Bu tavsiye babamın aklına iyice yatmış olacak ki... ...söylenen saatte yol üzerine çıktık. Ümitle beklemeye başladık. Az sonra yaylı araba göründü. Ama bizim ona yaklaşmamız mümkün değildi. İzdiham çok fazlaydı. Uzakta kalışımıza çok üzüldük. Fayton hizamıza gelince beklenmedik bir olay oldu. Ansızın durdu. İçeriden başını uzatan sultan bize doğru bakarak seslendi. Efendi çocuğu getir çocuğu. Şaşırdık. Babam heyecanla elimden çekerek beni arabanın yanına götürdü. Elimden tutup yukarı çıkardılar. Sultan yanaklarımı okşadı. Bir şeyler okuyor gibiydi. Az sonra bana beni tanıyor musun? Ben kimim? diye sordu. Benim dilim tutuktu. Cevap vermem imkansızdı. Ama... Bir şeyler hisseder gibi oldum. Birden dilim çözüldü. Cevap verdim. Sen bizim padişahımızsın. Onun üzerine babam Allah, Allah diye feryadı bastı. Beni aşağı indirdiler. Bundan sonra bülbül gibi konuşmaya devam ettim. İşte evladım bu olay bir işitme falan değil. Bir yaşamadır. Sakın ola ki Osmanlı Sultanları aleyhine konuşmayasın. Onlarda gerçekten yedi evliya derecesi vardır. Dilimin açılmasına sebep onun duasıdır. Allah şafaatlarından bizleri mahrum eylemesin.